Arkadaşım Türkiye'de bir ekmek 1.5 TL iken Amerika'da 3 TL, 4 TL. Hangi hayat pahalılığından bahsediyorsunuz? Madem öyle koşsunlar 100 metreyi. Hadi bekliyorum koşsunlar. Arkadaşım şu an vizyonlarda, vizyonlarda Bismillah no diye insanları besmeleden soğutmaya çalışan filmler boy gösterirken insanlar sokaklarda homoseksüellik, anal fistingçilik, anal fistingçilik yaparken Bunlara bir şey demiyorsunuz. Ancak orada cariye kanunu mağduru olan bir öğretmene vay efendim 23 kişiyi taciz etmiş. <Gülüyor> Neymiş efendim? Neden maçkinseyi biz desteklemişiz? Arkadaşım, sen bir savaşta önündeki komutan sana şuraya gideceksin, bunu yapacaksın dediğinde, yok efendim ben düşüneceğim. Ben demokratik bilmem ne. Bunu öyle mi dersin arkadaşım? Komutan ne derse olur. Bizde Arkadaşım Şimdi bak ortalık karışık yok efendim yönetim değişsin bilmem ne. Şimdi sen savaş esnasında şu an bak Suriye ile savaş halindeyiz. Rusya ile savaş halindeyiz. Savaş esnasında hiç komutan değiştiğini gördün mü? Emiş efendim milletin parası yokken kendisine saray yaptırıyormuş. Arkadaşım bu sarayı yaptırıyor da kendi girip ev gibi içinde mi kalacak? Bunlar halkın sarayı. Neymiş efendim? Emekliler primlerini ödemişler. Emekli olamıyorlarmış. Yaştan dolayı. Yoksa bizde para yok muymuş? Arkadaşım Dünyanın neresinde görülmüş? Hemen primlerimi ödeyeyim. Emek dünyanın neresinde görülmüş? Primlerini ödeyince emek oldu. Söylediklerimiz tamamen tutarlı ve sofistikedir. Çünkü koltuk altlarımızı avuçluyoruz. Koltuk altlarını avuçlayan yanlış konuşmaz. Baştakiler bu konuda neden haklı? Her cuma Krem TV'de. Ferasetinizi almayı unutmayın. Euro'yu yükselmesi sana batıyorsa ekonomi de beğenmiyorsan o zaman bu cennet ülkeden defolur gidersin. Kapı orada. Eğer beğenmiyorsan bu ülkeden... Hanspilaj! Kürtaj yapıyoruz görmüyor musun? Rusya! Şayze! Bu cennet vatanı derhal terk edersin.